''Dinlerin tanımladığı gibi iyiliği ödüllendiren ve kötülüğü cezalandıran bir tanrıya inanmıyorum.'' Albert Einstein ''Olağanüstü iddialar, olağanüstü kanıt gerektirir.'' Carl Sagan ''Ahlak, size ne söylenirse söylensin doğru olanı, din, doğru ne olursa olsun size söyleneni yapmaktır.'' Anonim ''Bir insanın ahlaki davranışları, anlayışa, eğitime ve sosyal bağlara dayanmalıdır. Hiçbir dini temel gerekmez.'' İnsan eğer ölümden sonra ceza korkusuyla ve ödül umuduyla kontrol altına alınmak zorundaysa şüphesiz kötü bir yoldadır. Albert Einstein Aptal bir şeyi 50 milyon kişi de söylese o hala aptal bir şeydir. Anatoli France Bazı insanlar vardır, eğer bir şeyi zaten bilmiyorlarsa onları anlatamazsınız. Louis Armstrong Gözler sadece zihnin algılamaya hazır olduğu şeyleri görür. Henry Bergson Aptalca sorular sorun. Eğer sormazsanız aptal kalmaya devam edersiniz. Elvin Finstein Tanrının sevgisinden en çok bahsedenler, tarih boyunca insan özgürlüğüne ve mutluluğuna en derin nefreti gösterdi. Heldman Julius Günümüzde dünyadaki temel sorun, aptalların kendilerinden son derece emin, Akıllıların ise devamlı şüphe içinde olmalarıdır. Bernard Russell İnsan, kola inanan bir canlıdır. Bir şeylere inanmak zorundadır. İnanmak için bir sebep bulamadığında, elindeki kötü sebeplerle yetinir. Bernard Russell İnsanlar dünyanın düz olduğuna inandıkları zamanlarda haksızdılar. Dünyanın küre şeklinde olduğunu düşündüklerinde de haksızdılar. Fakat eğer dünyanın küre şeklinde olduğuna inanmanın, Düz olduğuna inanmak kadar yanlış olduğunu düşünüyorsanız, sizin bakış açınız bu ikisinin toplamından daha yanlıştır. Isaac Asimov Bilimde bilim adamlarının sıkça, biliyor musunuz bu iyi bir argüman, benim fikrim sanırım yanlış dediğini duyarsınız. Ve sonra fikirlerini değiştirirler ve onlardan artık eski bakış açısını bir daha duymazsınız. Bunu gerçekten yaparlar. Olması gerektiği kadar sık yapmazlar. Çünkü bilim adamları da insandır ve değişiklik çoğu kez zordur. Fakat bilimde her gün olur bu tür bir şey. Politikada veya dinde ise böyle bir şeyin en son ne zaman olduğunu hatırlamıyorum bile. Carl Sagan Kesin bilgi ancak cahiller için, ancak çok az bildiğimiz zaman mümkündür. Bilgi miktarımız arttığında şüphemiz de artar. Göte Tüm gerçekler üç aşamadan geçer. Önce alaya alınırlar. Sonra kendilerine şiddetle karşı çıkılır ve son olarak ise doğruluklarının çok açık olduğu ilan edilir. Arthur Schopenhauer Eğer bir insan kesin bilgiden yola çıkarsa şüphelere ulaşır. Şüpheden başlamayı becerebildiğinde ise kesin bilgiye ulaşır. Sir Francis Bacon İnançlı bir insanın şüpheci bir insandan daha mutlu olması, sarhoş bir insanın ayık birinden daha mutlu olmasından farklı değildir. George Bernard Shaw. Şüphe ve belirsizlik içinde bilgiden yoksun olarak yaşayabilirim. Bence bu şekilde yaşamak yanlış olabilecek cevaplarla yaşamaktan daha ilginçtir. Richard Feynman Toplum için tehlikeli olan şey sorgulanmayan inanıştır. George Bernard Shaw. Aşırı şüphe, aşırı kolay inanmaktan daha iyidir. Robert Ingersoll Bilim dünyası dışındakilerin bilim hakkında en fazla canlarını sıkan şey Büyük ihtimalle doğa ötesi iddiaların bilim adamları tarafından reddediliyor olmasıdır. Fakat bilimin reddettiği o iddialar değil, o iddiaları desteklemek üzere ileri sürülmüş kanıtlardır. Bilimsel kanıt, tanımı gereği herkesin hemfikir olacağı kadar güçlü olmalıdır. Bilim adamları sihirbazlar gibi gösterinin en önemli yerinde ellerini örtmezler. Bunu yaparlarsa sehirciler yuhalar ve domates atar. Bilim, bilim adamının bir fikreye nasıl ulaştığını umursamaz. Fakat fikrini desteklemek için kullandığı delilleri umursar. Delil, iddiaya inanmayanları dahi ikna edecek güçte olmalıdır. Sadece inananları değil. Ellen Cromer Kötü bir argümanı cevaplamanın en iyi yolu devam ettirmektir. Sidney Smith Pek çok insan düşünmektense ölmeyi tercih eder. Aslında ölürlerdi. Bernard Russell Pek çok kişi kafalarındaki ön yargıları düzenlerken düşündüklerini zannetmektedir. William James Eğer insanları düşündüklerine inandırırsanız sizi severler. Gerçekten düşündürürsenizse sizden nefret ederler. Don Marquis. Zihin kaldırabileceğinden daha fazla bilgiyle karşı karşıya kalırsa anlamlı ve genellikle onaylayıcı fikirler arar. Sonuç olarak beklentilerimizde uyuşmayan delilleri minimize ederek baskın dünya görüşünün kendi kendini onaylamasını sağlamaya çalışırız. Frank Solway. Yanlış bir argümanın ilacı daha iyi bir argümandır. Fikirlerin bastırılması değil. Karl Sagan Hayat, rastlantısal olarak değişen kopyalayıcıların, rastlantısal olmayan hayatta kalışlarının ürünüdür. Şurası çok açıktır ki… Eğer Darwinizm zannedildiği gibi sadece şansa dayalı bir teori olsaydı, işe yaramazdı. Richard Dawkins Yaratılışçılık yanlıştır, tümüyle. Açıkça ve kesinlikle yanlıştır. Daha da gidebilirim. Yanlışlığın dereceleri vardır. Yaratılışçılar ölçeğin en dibindedir. Kendi pozisyonlarının doğruluğunu iddia edebilmek için bilinen tüm entrikaları kullanırlar. Hatta pek çok kez açıkça, dürüstlükten uzaklaşırlar. Yaratılışçılık sadece yanlış değildir, aptalca bir şekilde imkansızdır. İnsan düşüncesinin grotesk bir parodisi ve insan zekasının açık bir yanlış kullanımıdır. Kısacası inançlı biri için yaratılışçılık teorisi Tanrı'ya hakarettir. Michael Ross Tanrılar kötülükleri yeryüzünden kaldırabilir mi? Veya kaldıracak mı? Veya istese de kaldırabilir mi? Yoksa bunu yapamaz mı? Yoksa yapmayacak mı? Veya nihayette tanrılar hem yapabilir ve hem de yapmak istemiyorlar mı? Eğer tanrılar yeryüzünden kötülükleri kaldırmak istiyorlar da kaldıramıyorlarsa, o zaman onlar her şeye gücü yeten değillerdir. Eğer yapabilirler de yapmak istemiyorlarsa, o zaman onlar iyiliksever değillerdir. Eğer onların kötülüğü kaldırmaya ne güçleri ne de istekleri varsa, o zaman onlar ne her şeye gücü yeten, ne de severlerdir. Ve son olarak eğer tanrılar kötülüğü kaldırma gücüne sahipseler ve kaldırmayı istiyorlarsa o zaman kötülük nasıl ortaya çıkmıştır? Epikür Epikür'ün sorduğu sorular hala cevaplanmamıştır. Tanrılık kötülüğü ortadan kaldırmayı istiyor mu? Yoksa buna gücüm yok, gücü var da niyeti mi yok? O zaman kötü niyetli midir? Tanrı kötülüğü kaldırmak için hem güce sahiptir ve hem de istekli midir? O zaman kötülük niye vardır? David Hume Tanrı dünyamızdan kötülükleri ya atmak istiyor ya da atamıyor. Ya atabilir ama atmak istemiyor, ya ne atabiliyor ne atmak istiyor. Papaz Lactanius Sonsuz bir varlık kendisini sınırlayacak mekanda ve zamanda bulunamaz. Öyleyse hiçbir yerde değildir. Hiçbir yerde olmayan şey de yok demektir. Tüm dinler beni hasta ediyor. Din insanları ayırdı. Geniş kıyafetler giyip ortalıkta dolaşan din adamlarıyla, yüzünü beyaza boyayıp bir kayaya dua eden bir Afrikalı arasında hiç fark olduğunu sanmıyorum. Howard Stern Daha dün iman esasları olarak kabul ettiğimiz birçok şeyi bugün fable diye anlatıyoruz. Montaigne Beni kontrol edecek olan o kimdir? Neden ben sınırsız özgürlükle davranıp, konuşup, yazıp düşünemiyorum? Evren için ben neyim? Ya da evren, o benim için ne? Yanlışın ve doğrunun, düşüncenin ve adetlerin zincirlerini kim yarattı? Ve ben onları taşımak zorunda mıyım? Robert Richardson Din, kemoterapi gibidir. Bir sorunu çözebilir ama arkasında bir milyon tane daha yaratabilir. John Bildanz Günah sadece diğer insanların canını gereksiz yere yakmakta yatar. Diğer bütün günahlar uydurulmuş saçmalıklardır. Robert Heinlein Tanrı olmadığını ispatlayabileceğimi iddia etmiyorum. Aynı şekilde şeytanın uydurma olduğunu da ispatlayamam. Hristiyan tanrısı var olabilir. Olympus'un tanrıları da var olabilir. Ya da Eski Mısır'ın ya da Babil'in. Ama bu varsayımların hiçbiri diğerinden daha olası değildir. Bunlar olası bilgilerimizin bile dışında duruyor. Herhangi birini ciddiye almak için hiçbir sebep yoktur. Bernard Russell Din, Sıradan insanları sessiz tutmak için mükemmel bir alet. Napolyon. Dünyada iki çeşit insan vardır. Aklı olan ve dini olmayanlar, dini olan ve aklı olmayanlar. Ebul Alal Mâri. İnsan en acımasız hayvandır. Trajedilerde, boğa güreşlerinde, savaşlarda, şu güne kadar kendisini en iyi hisseden oydu. Ve kendisi için cehennemi icat ettiğinde sıkı durun. Bu aslında en iyi cennetiydi. Friederich Nietzsche Ne zaman dindar bir insanla konuşsam ellerimi yıkayasım geliyor. Friedrich Nietzsche İnsanlar gökte bir diktatöre taparken dünyada çok az özgürlük olabilir. Robert Ingersoll İnanmak gerçeği bilmek istememektir. Friedrich Nietzsche Düşünen her insan ateisttir. Ernest Hemingway İnsanı yaratmak mı tanrının büyük hatası, tanrıyı yaratmak mı insanın büyük hatası? Friedrich Nietzsche Her dakika övülmek isteyen bir tanrıya inanamam. Friedrich Nietzsche Tanrınız öldü ve sadece cahiller ağladı. Ve eğer cehenneme inanıyorsanız o zaman orada görüşürüz. Friedrich Nietzsche Ruhunda sükunete kavuşmak ve mutlu olmak isteyen insanlar inanmalı ve iman etmelidirler. Ama hakikatin peşindeki insanlar iç huzurundan feragat etmeli ve yaşamlarını bu sorgulamaya adamak, kendisi ve hayatla yüz yüze gelmekten korkmamak zorundadır. Frederick Nietzsche İnanç tedavi edilemez. Henry Manchin İnsanın ciddiyetine ve saygınlığına bir hakarettir. Onunla veya onsuz, iyi insanlar iyi işler, kötü insanlar kötü işler yapabilirler. Ama iyi insanlara kötü işler yaptırmak onun işidir. Steven Weinberg Din bir saçmalık Thomas Edison İnsanın üst olmuş, kendi hayal gücüyle yarattığı, var olmayan yaratıkların korkusuyla insanın yargılama yeteneğini yok ederek bütün akli yeteneklerini kaybettirdi. Ve insanı sefil, acı nasıl köle haline getirdi. Robert Owen Bilim adamlarının kesinliği yok ama delilleri var. Yaratılışçıların delilleri yok ama kesinliği var. Ashley Montagu Mantığı, analitik felsefeyi, Matematiği ve bilimi sizi yoldan çıkarmak için şeytan icat etti. Fazla rasyonel olmadan tövbe edin. Anonim. Tanrı, dinozor fosillerini ve evrim için var olan tüm genetik delilleri sizi kandırıp onun var olmadığına inandırmak ve böylece sizi sonsuz cehennemle cezalandırmak için yarattı. Çok geç olmadan tövbe edin. Anonim. Eğer Tanrı gerçekten yoksa onu yaratmamız gerekir. Voltaire. Dindar insanlar, tanrılarının sevgisi veya dinlerinin emirlerinin güzelliği hakkında ne söylerse söylesin, birçoğunun davranışları ters fikirlere karşı yıkıcı, şiddet doludur. Chris Kimball Sizi saçmalıklara inandırabilirler. Size katliam yaptırabilirler. Voltaire Din temel olarak korkuya dayanır. Bilinmeyene karşı duyulan korku, yenilgi korkusu, ölüm korkusu. Korku, her acımasızlığın anasıdır. Ve o yüzden acımasızlık ve dinin el ele gitmesine şaşılmamalı. Onu korkudan doğan bir hastalık ve insan ırkına büyük bir mutsuzluk kaynağı olarak görüyorum. Bernard Russell Din, insanların afyonudur. Karl Marx Din ve milliyetçilik bunların yanında gelenekler ve ne kadar saçma olursa olsun herhangi bir inanç sadece bireyi diğer insanlara bağlar. Ve bütün insanların en çok korktuğu şeyden kaçıştır. Yalnızlıktan. Eric From. Din absürttür. Henry Mankin. Kuzey Afrika'daki zenci bir kadının resmiydi. Korkunç bir kuraklık yaşıyorlardı. Ve ölü bebeğini kucağında tutup olabilecek en üzgün ifadeyle gökyüzüne bakıyordu. Resme baktım ve düşündüm. Bu kadının tek ihtiyacı olan şey yağmurken, merhametli ya da sevgi dolu bir tanrıya inanabilmek mümkün mü? Charles Templeton. Din. Sıradan insanlar tarafından doğru, zeki insanlar tarafından sahte, liderler tarafından kullanışlı kabul edilir. Seneca İnanmak düşünmekten kolay. Bu yüzden düşünenden çok inanan var. Bruce Calvert Eğer kutsal kitaplar Tanrı'nın varlığını ispatlıyorsa, çizgi romanlarda Batman'in, Süpermen'in varlığını ispatlıyor. Anonim Putların, Kabe'nin istediği, kölelik, çanların ezanın dilediği, Kölelik. Mihraptı, kiliseydi, tesbihti, salipti. Nedir hepsinin özlediği? Kölelik. Ömer Hayyam. Eğer Tanrı konuştuysa niye herkes ikna olmadı? Percy Shelley. Bana öyle görünüyor ki herkesin bilinen tüm dinlerden ayrılma görevlerini yerine getirmenin zamanı geldi. John Stuart Mill. Kişi incelerse imanın her savunuluşunda mantığa bir saldırı bulur. İmanı kucaklamak, aklı terk etmektir. George Smith Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında yol gösterici aramak, gaflettir, cahilliktir. Doğru yoldan sapmaktır. Yalnız bilimin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişimini anlamak ve ilerlemeleri zamanında takip etmek şarttır. Binlerce yıl önceki bilim ve fen koyduğu kuralları, şu kadar bin yıl sonra bugün aynen uygulamaya kalkışmak, elbette bilimin ve fennin içinde bulunmak değildir. Mustafa Kemal Atatürk Hatalı insanları yaratıp, sonra onları kendi hataları yüzünden suçlayan, her şeyi bilen ve her şeyi gücü yeten bir tanrı hikayesinin mantığını sorgulamamız gerekir. Geni Roddenberry eğer kötülükler yok edilecekse biz yok etmeliyiz. Eğer köleler serbest bırakılacaksa biz serbest bırakmalıyız. Eğer yeni gerçekler keşfedilecekse biz keşfetmeliyiz. Eğer elbisesizler giydirilecekse, açlar doyurulacaksa, adalet yerini bulacaksa, işçilik ödüllendirilecekse, batıl akıldan kovulacaksa, korunmasızlar korunacaksa ve sonunda doğruluk zafer kazanacaksa, Bunların hepsi insanların eseri olmalı. Geleceğin büyük zaferleri insanlık tarafından kazanılmalı ve sadece insanlık tarafından kazanılmalı. Robert Ingersoll Dinsizler tarihin her çağında insan hakları için savaştı ve her zaman özgürlüğün ve adaletin korkusuz avukatı oldular. Çağlar boyunca güçlü zayıfe ezdi. Kurnaz ve kalpsiz, aptal ve masum olanları tuzağa düşürdü ve köleleştirdi. Ve insanlık tarihine baktığımızda görüyoruz ki hiçbir yerde, hiçbir tanrı ezilenlerin yardımına koşmadı. Robert Ingersoll Dini inançlar insanlık tarihi boyunca güçlü bir negatif güç oldu. Çok acı çektirip sorun çıkardılar ve ilerlemek, gelişmek, özgürleşmek isteyen insanların yoluna çıktılar. A.C. Grayling Din adamları ne yapar? Ortalıktaki saf insanları hayali bir cehennemden kurtarabileceğine inandırarak hayatını kazanır. Bu yılan yağı satan bir satıcının yaptığı işten neredeyse farksızdır. Henry Mankin. Din bir yığın çöpten daha fazla saygıyı hak etmiyor. Henry Mankin. Doğal dünyada her yıl çekilen acı düşünülebilir makul sınırların ötesinde. Benim bu cümleyi kurduğum dakika içinde binlerce hayvan canlı canlı yeniyor. Başka bir sürü hayvan hayatları için kaçıyor, korkuyla bağırıyorlar. Diğerleri acımasız parazitler tarafından yavaşça tüketiliyor. Her türden binlercesi açlıktan, susuzluktan ve hastalıktan ölüyor. Eğer bolluk dönemi olursa bu gerçek, açlık ve sefalet tekrar gelene kadar nüfusta otomatik olarak bir artışa yol açacaktır. Elektronlarla, bencil genlerle, kör fiziksel güçlerle ve genetik kopyalamalarla dolu bir evrende bazı insanlar acı çekecek, bazıları daha şanslı olacak ve bunda asla bir ritim, bir mantık veya bir adalet bulamayacaksınız. Gözlemlediğimiz evrende bir dizayn, bir amaç, bir iyilik yok. Ama sadece acımasız bir aldırmazlık var. Richard Dawkins Bu benim inancım. Mutluluk tek iyilik. Akıl tek meşale. Adalet tek ibadet, insanlık, tek din ve sevgi tek rahip. Robert Ingersoll. Çalışan iki el, dua eden binlerce elden daha çok iş yapar. Anonim Dünyadaki bütün dinler içinde esrarengiz bir rastlantıyı görüyoruz. %99.9 kadar ezici bir çoğunluk sadece ailesinin ait olduğu dini seçiyor. En iyi deliyle, en iyi mucizelere, en iyi ahlaki yapıya, en iyi ibadethaneye, en iyi müziğe sahip olanı değil, iş tezgahtaki dinlerden bir tanesini seçmeye gelince, dinlerin potansiyel erdemleri aile etkisinin yanında hiçbir şey ifade etmiyor. Bu açık bir gerçek ve kimse de inkar edemez. Ama bunun nedensiz doğasını çok iyi bilen biri, bir şekilde dinine sıkıca bağlanıyor. Hem de öyle bir fanatiklikle ki, başka bir dine inananı öldürmeye hazır olarak. Richard Dawkins ''Ben manevi miras olarak hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.'' Mustafa Kemal Atatürk Büyük Angelo'nun bir kiliseyi dekore ederken terlik giymiş birkaç melek çizdiği söylenir. Bir kardinal resme bakıp sanatçıya sormuş. ''Kim şu güne kadar terlikli melek görmüş ki?'' Angelo başka bir soruyla cevap vermiş. Kim şu güne kadar çıplak ayaklı melek görmüş? Robert Ingersoll Arkadaşlar, efendiler, ey millet! iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır. Mustafa Kemal Atatürk Yarattıklarını cezalandıran ve ödüllendiren, ya da bizim yaşayacağımız bir irade türüne sahip bir tanrı düşünemiyorum. Albert Einstein İnsan, inanma isteğiyle orantılı olarak değil, şüphe etme hazırlığıyla orantılı olarak uygarlaştı. Henry Mankin. İyi sıfatını yarattıklarına uyguladığım zaman, benim aradığım niteliklere sahip olmayan hiçbir varlığa iyi demem ve eğer böyle bir varlık ona bunu demediğim için beni cehenneme yollayacaksa giderim. John Suttert Mill siz Tanrı'yı bilinçli bir varlık sanıyorsunuz. Tanrı bir gücü ifade etmek için kullanılır. Bu güç hiçbir şeyi yaratmadı. Sadece işlerin yolunda gitmesine yardımcı oluyor. Dualara cevap vermiyor. Ama size bir problemi çözmeniz için yol gösterebilir. Sizi etkileme gücü var. Ama sizin adınıza karar veremez. Diyojen Bir zamanlar dünyayı din yönetiyordu. Şimdi o zamanlara karanlık çağlar deniyor. Hermann Dinler, çoğunluğun korkusu ve azınlığın kurnazlığı üzerine kuruludur. Stendhal Gençliği bozmanın en iyi yolu, onlara, kendileriyle aynı düşünenlere, kendilerinden daha çok değer vermelerini söylemektir. Frederic Nietzsche Milli ahlakımız, hür fikirlerle beslenmeli ve katviye olunmalıdır. Bu çok mühimdir. Bilhassa dikkatinizi çekerim, tehdit ve korkuya dayanan ahlak, gerçek ahlak değildir. Mustafa Kemal Atatürk Eğer bir tanrı varsa, beni sadece kendisine, peygamberlerine, kitaplarına ve mucizelerine inanmadığım için öldükten sonra sonsuza kadar yakacaksa, bu o tanrının ulu, üstün bir varlık olduğunun kanıtı değil, bir nevi ilkokul çocuğu kıvamında, sınıf başkanı kompleksleriyle bezenmiş, sorunlu bir çocuk olduğunun kanıtıdır. Anonim Muhabbet kuşu da ona öğretilenleri tekrarlar. Önemli olan duaların ne olduğunu bilmeden okumak değil, onları kendi dilimizde anlamak ve öğrenmektir. Anonim Bir şeye sadece duyduğunuz için inanmayın. Bir şeye sadece konuşulduğu veya bir sürü insan tarafından anlatıldığı için inanmayın. Bir şeye dini kitabınızda yazılı olduğu için inanmayın. Bir şeye öğretmenleriniz veya büyükleriniz söyledi diye inanmayın. Geleneklere veya törelere inanmayın. Çünkü onlar yüzlerce yıldır uygulanır. Fakat gözlemlerden ve analizlerden sonra bir şeyin akla uygun olduğunu, hem bireye hem topluma faydalı olduğunu bulursanız o zaman onu kabul edin ve onu yaşayın. Bu da. Öbür dünyayla uğraşmak aramızdaki kötülükleri düzeltmez. Bu dünyaya odaklanmak bize yardımcı olabilir. Walt Whiteman Bence temelde ikimiz de dinsiziz. Sadece ben, Senden bir tane fazla dini daha reddediyorum. Sen diğer tüm olası dinleri neden reddettiğini anladığın zaman benim de neden senin dinini reddettiğimi anlarsın. Stephen Roberts. İnsan cennete giden yolu kolaylaştırmak için dünyayı bir cehenneme çevirdi. Mark Twain. Gelişmiş toplumlar dindar oldukları için değil, dine rağmen gelişmişlerdir. Mark Twain. Ölüm zamanım yaklaşsa da cehenneme veya daha kötüsü, cennete gitmekten korkmuyorum. Ölümün bir hiçlik olmasını bekliyorum. Ve beni ölüm korkusundan kurtardığı için ateizme şükran borçluyum. Isaac Asimov Din zehirdir. Mao Zedong İspat yükümlülüğünün bize yüklenmesine gıcık oluyorum. Aslında bu fikir sizden çıktı. Niye inanıyorsunuz dememiz gerekiyor. Size süper güçlerim olduğunu söyleyebilirim. Ama ben insanlara gidip uçamadığımı kanıtla demiyorum. Deseydim bana, ne demek uçamadığımı kanıtla. uçabildiğini sen kanıtla, derlerdi. Ricky Gervais Kanıt gösterilmeden yapılmış bir iddiayı çürütmek için kanıta ihtiyaç yoktur. Christopher Hitchens. Bedenden bağımsız bir ruh fikri, anlamsız ve boştur. Albert Einstein